Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu aleyke ya seyidil evvelin ve'l ve ila jami'il enbiya'i vel ve ila el ef'alul ve aşkı. anlamaya <gülüyor> Rabbim bizi efalinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın tecelli fiiline gelmişti. Allah tecelli eder. Tecelli eder. Açığa çıkarır, meydana çıkarır. akseder, tecelli edip görünür, tecelli edip muamele eder. Allah tecelli eder. Allah insanın gönlüne tecelli eder. Tecelli edip yaratır, tecelli edip, cemalini müşahade ettirir, tecelli edip, celalini şahit kılar, Allah tecelli eder. Tecelli edip, muamelede bulunur, Allah her an bir şeyindedir, her an bir tecellidedir buyurur her an bir şeyinde, bir işte, bir tecellide, bir muamelededir." Buyurur ayet-i kerimede. Allah ayet kerime'de öyle buyuruyordu. Hz. Musa Tur'da Allah ile konuşsunca kendini bana göster, sana bakayım deyince Allah sen beni göremezsin dedi. Hazreti Musa'nın murad ettiği görme, baş gözüyle görmeydi. Evet, hiçbir şekilde baş gözüyle beni göremezsin dedi. Ayet kerime de öyle buyuruyordu. Gözler onu ihata edemez ama o gözleri ihata eder. Sen beni göremezsin. Şu daha bak dedi. Eğer o dayanırsa sen de dayanırsın. Allah dağ'a tecelli edince dağ paramparça oldu. Allah tecelli eder. Tecelli edip kendinden ruh vermiştir, yaratmıştır. Dolayısıyla Allah'ın tecellisini alacak olan sadece Allah'ın lefettiği ruhtur. Allah'ın cemalini müşahede edecek olan da sadece Allah'ın nefrettiği ruhtur. Nasıl ki dünyaya gelmeden önce Rabbimizi görmüş, şahit olmuş, قَالُوا بَلَا demiştik. Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına karşılık, elbette ki şahit olan Allah'ın kendinden nefrettiği ruhtur. Dolayısıyla Allah'ın tecellisine bir tek Allah'ın kuruna nefretliği ruh dayanabilir. O, Allah'ın cemalini müşahede edebilir, şahit olabilir. Bütün varlığa esma perdesinden, isimler perdesinden tecelli ediyor. Bununla beraber efal da, fiilleri de isim perdesinden tecelli ediyor. Görünüyor. Allah muamerede bulunuyor. <gülüyor> Onun için efali anlamadan, Allah'ın fiillerini anlamadan isimlerini anlamak mümkün değildir. İsimlerini de anlamadan, tanımadan, şahit olmadan zatına şahit olmak, anlamak mümkün değildir. Allah öyle Resulullah Efendimiz öyle buyurdu Aleyhissalatu vesselam Allah kendini sevdiklerini tanıtır. Onu bize tanıtacak olan gönlümüzdeki aşkımız, muhabbetimiz, imanımızdır. Aşk, muhabbet gönülde kemale erince onun cemalini müşahade etmeye layık olur. Yoksa, o tecelliye dayanması mümkün değildir. Gönül aşla muhabbete dolup, her zerresine tecelli edince, her zerresinde aşk olunca, her zerresi Rabbini tesbih edince, hamd edince, zikredince, her zerresi aşkla dolunca, aşk olunca, bu te o tecelliye dayanma gücü olur. Yoksa dayanma gücü olmaz. Bununla beraber elbette ki Hz. Musa da daha sonra o tecelliyi almıştır, dayanma gücü bulmuştur. Bu bütün peygamberler için böyledir, bütün veliler için bu böyledir. Allah tecelli eder. Tecelli edip ona öğretir. Gönüle vahyederken tecelli ediyor. Allah kişi ile kalbi arasına girer buyurdu. Kişi ile kalbi arasına tecelli eder. Her tecellisi sadece aşktan, muhabbetten, rahmetten ibarettir. Her bir kul için, her bir varlık için, bu böyledir. Allah muradi üzerinde gerçekleşsin diye tecelli ediyor. Rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli ediyor. Hakka davet ediyor, hayra davet ediyor. Hazreti insan olmaya davet ediyor. Kendisine yeryüzünde halife olmaya, kendisine ayna olmaya davet ediyor. Elbette ki herkes kendi tercihini kendisi yapar. Allah sıkça ayetlerde öyle buyuruyor. Düşünmez misiniz? akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Siz düşünmeyecek misiniz? Aklınızı kullanmayacak misiniz? Ama herkes aklını kullandığını düşünüyor. Aklını kullanırken de kendisi için Hayır, her neyse onu istediğini, onu yaptığını, o kendisi için hayır olanın peşinden koştuğunu düşünüyor. Öyle zannediyor. Ama Allah ayet-i kerimede insanların çoğu akletmez dedi. <gülüyor> Aklını kullanmaz dedi. Aklını kullanmadığı için de Rabbine şükretmez. Rabbinin kendisine ikram ettiklerini, Rabbinin kendisi için tercih ettiklerini tercih etmez, kabul etmez. Dolayısıyla şükretmez. İnsanların çoğu şükretmez buyurdu. Dolayısıyla insanların çoğu iman etmez buyurdu. Aklını kullanmayınca, anlamayınca şükretmez. Anlamamış çünkü, iman etmez, edemez. Allah'ın kendisi için takdir ettiğini değil de kendi aklıyla, zahiri olarak etrafına bakıp, insanlara bakıp, nefsine bakıp, arzularına, isteklerine bakıp, tercihi öyle yaptığı içindir bu. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Nerede kullanmamız gerekir? Rabbimiz'i anlamada, Rabbimiz'in vahyini anlamada, Rabbimiz'in muradını anlamada, Rabbimiz'in el-esmaul husnasını anlamada, dolayısıyla el-ef'alul husnasını anlamada kullanmamız gerekir ki, Rabbimiz'i anlayalım, ona şahit olalım, ef'aline, fiillerine şahit olalım. Dolayısıyla, Rabbimiz'i el-esmaul husnasından tanıyalım, iman edelim. İman edip Kamil insan, Hazreti insan olalım. Rabbimiz de aramızdaki perdeler kalkmış olsun, Rabbimiz tecelli etmiş olsun. Aslında her anda onun tecellisi ile karşı karşıyayız, muhatabız. Her bize yapılan muamele onun tecellisinin sonucudur. Onun işidir bu, onun efalidir. Dolayısıyla onun tecellisiyle karşı karşıyayız. İsimleri tecelli etmiştir ama efal olarak, fiil olarak tecelli etmiştir. O fiiller onun esmasından tecelli etmiştir. Rahmetinden tecelli etmiştir. Muhabbetinden tecelli etmiştir. İzzetinden, el-Aziz oluşundan tecelli etmiştir. El-Mecid oluşundan, E'la oluşundan, Ali oluşundan tecelli etmiştir. Ve her biri kul için mutlak rahmettir, mutlak hayırdır, mutlak nimettir, mutlak ikramdır. <gülüyor> evet, Allah tecelli eder, her anda tecelli eder. Her bir kurun kendine bakması gerekir. Rabbim nerede, ne zaman, nasıl benim için tecelli etmiştir? Ne zaman bana tecelli etmiştir? Bir efar olarak nasıl tecelli edip bir vesileyle bana muamelede bulunmuştur? Bir de bana tecelli edip bana neyi yaptırmış, nasıl ikram etmiştir? Öyle buyurmuştu ayet-i de Bütün hayırlar size Allah'tan, bütün şerirler kendi nefsinizdendir. Allah hayır olarak tecelli ediyor, rahmet olarak tecelli ediyor. Dolayısıyla biz Allah'ın o tecellisiyle, gönlümüze tecellisiyle Rabbimizin bizden ne istediğini, neyi emrettiğini, ne yaparsak razı olacağını Gönlümüze olan tecellisiyle, fıtratımıza olan tecellisiyle bunu biliyoruz. Bunu anlamış oluyoruz. O anda anlamış oluyoruz. Allah her an bir şeyindedir. Her an gönlümüze bir tecellidedir. Her an zahiri olarak bir muamelededir bize. Onun için her an Allah'ın tecellisiyle karşı karşıyayız. <gülüyor> ne zaman Rabbimizi dinlesek, rızasını gözetsek, sevgisini istesek, Rabbimizin yakınlığını istesek, evet, gönlümüze tecelli ediyor. Ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl bakıp, nasıl anlamamız gerektiğini evet, tecelli edip bize öğretir, bize anlatır, bize doğru yapma, güzel yapma rızasına uygun işi yapma gücünü, kuvvetini verir. <gülüyor> Elbette ki bu imandan, imanımızdan tecelli ediyor. <gülüyor> Edip Verdiği nedir? Verdiği aşktır, muhabbettir. O aşk, o muhabbet, Rabbimizin yakınlığını, sevgisini, kazanma aşkı, muhabbeti bize güç olur, kuvvet olur. Yapmamız gerekeni de yaparız. Yapma gücünü kendimizde buluruz. Yoksa herhangi bir şeyi yapmaya çalışırken, yapmak isterken bazen olur ki kendimizde bir güç, bir kuvvet bulamıyoruz. Bunun için ne diyoruz? Yapamam diyoruz, edemem diyoruz. Gücüm yetmez diyoruz. Ya da yapmak istemiyor, canım yapmak istemiyor. Aslında yapmam gerektiğini biliyorum ama canım yapmak istemiyor. Yani Allah için şunu yapmak içimden gelmiyor. Ama onun hayır olduğunu biliyoruz. Bizim için rahmet olduğunu, Allah'ın razı olduğu bir iş olduğunu bildiğimiz halde yapamıyoruz. Çünkü o anda o tecelli olmamıştır gönlümüze. Allah'ın o rahmet tecellisi, muhabbet tecellisi olmamıştır ki o muhabbetle onu yapma gücümüz olmuyor. Kendimizde o gücü bulamıyoruz. Buna bizim üzülmemiz gerekir. Hatta ağlamamız gerekir. Nasıl, neden, niye? <gülüyor> Rabbimin sevdiği gibi yapamıyorum. O'nun sevdiği gibi yapma gücünü neden kendimde bulamıyorum? Neden Rabbim rahmetiyle, muhabbetiyle gönlüme tecelli etmedi? Mesela Namaz kılmak istiyoruz ama kılamıyoruz. O gücü kendimizde bulamıyoruz. Rabbimizi zikretmek istiyoruz, o gücü kendimizde bulamıyoruz. Ama istiyoruz. Doğru olduğunu biliyoruz. Ama o gücü kendimizde bulamıyoruz. Aynı şekilde bir hayrı işlemek istiyoruz. Allah yolunda bir cehd etmemiz gereken, çaba gayret sarf etmemiz gereken bir şey vardır. O gücü kendimizde bulamıyoruz. Allah yolunda bir şeyi infak etmemiz gerektiğini biliyoruz. Onu yapamıyoruz. Allah için yapılan her hayır, her güzellik, Böyledir. Allah'ın sevdiği, razı olduğu her iş, her iş için bu böyledir. Eğer o gücü kendimizde bulamıyorsak bir sorun var. Bir sorun var. Rabbimizle tecellisi arasında, Rabbimiz tecelli ederken bizim Rabbimizle Rabbimizin tecelli tecellisi arasında bir perde var demektir. Bir sorun var. Bir şey araya girip perde oluyor. Mani oluyor. Mani oluyor ki o tecelliyi alamıyor. Dolayısıyla o gücü kendimizde bulamıyoruz. O aşk, o muhabbet tecelli etmediği içindir. Ama kendimizi zorlayıp onu yaptığımızda hemen Allah'ın rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli ettiğine şahit oluyoruz. Allah şahit kılıyor ve bunu bize tattırıyor. Tattığımız şey, Allah'ın rahmetiyle, muhabbetiyle gönlümüze tecellisiydi. Kulun, güzel yaptın, seni seviyorum demesiydi. Onun için el-efalul husna ve aşk dedik. Allah'ın el-efalul husnası ve aşk dedik. Çünkü bütün efali aşktan tecelli ediyor. Dolayısıyla kul bu aşkı bütün şiddetiyle tadıyor. Nasıl ki Allah rahmetiyle, muhabbetiyle, rızasıyla, yakınlığıyla tecelli edip muamelede bulunuyorsa, aynı şekilde kul da Allah'ın sevdiği gibi, rahmet edeceği gibi, ikram edeceği gibi muamele yaparsa, bu muameleyi kendine yapmıştır. Dolayısıyla o aşkı, muhabbeti tatmış olur. Allah öyle buyuruyordu ayet-i de <gülüyor> yaptığınız hayırlar, iyilikler, güzellikler, lehinize, yaptığınız yanlışlar, günahlar, kötülükler de aleyhinizedir buyurmuştu. Biz Allah'ın razı olduğu efali işleyince bunu kendimize karşı işlemiş oluruz. Biz kazanmış oluruz lehimize bir fiilde, bir efalde vurulmuş oluruz. Aynı şekilde bir yanlış yaptığımızda da bu seferde aleyhimizde bir şey yapmış oluruz. Yani Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin, razı olsun, sevsin diye bir şey yaptığımızda bu bizim lehimize Rabbimizi unutup nefsimize göre şeytana göre birilerine göre işi yapınca da bu da aleyhimize olmuş olur. Dolayısıyla Allah'ın her anda bir şeende, her anda bizim için bir tecellide olduğunu unutmamamız gerekir. Bu her anda onunla muhatap olduğumuzu, her anda bizi Allah'ın kendisine davet ettiğini, gel dediğini, hadi kulum güzel yap, hadi kulum bir adım daha at, yaklaş. Hadi kulum, biraz daha manevi olarak büyü, biraz daha Hazreti ol, meleklerin secde ettiği varlık olmaya bir adım daha yaklaş. Her muamelesinden bu hitabı işitmemiz lazım. Bunu anlamamız lazım. İster yaptığı muamele, zahiri olarak nimet olsun, ister bir imtihan olarak bir sıkıntı, bir musibet olsun, bir bela, bir dedikodu, bir iftira, bir hastalık olsun. Hepsi aynıdır. Nimet de aynı, musibet de aynıdır. Ondan geliyor ve her biri bizim için nimet ve ikramdır. Büyümemiz içindir, olgunlaşıp kemale ermemiz içindir. Manevi olarak Temizlenmemiz içindir. Rabbimizle aramızdaki perdelerin kalkması içindir. Rabbimize yakın olup yaklaşmamız, mukarrabun olmamız içindir. Allah'ın her bir muamelesi böyledir. Kul buna şahit olunca <gülüyor> Rabbinin tecellisine, muamelesine <gülüyor> şahit olunca her bir muamelenin gayr olduğunu, nimet olduğunu, rahmet olduğunu her birinde Rabbimizin bize seni seviyorum, hadi kulum kazan dediğini görüp buna şahit olunca ne olur? Kul Rabbine aşık olur. Rabbine güvenir, emin olur. Ona teslim olur. <gülüyor> Rabbim ne dediyse o der. O haktır o güzeldir, o rahmettir, der, şahit olmuş. Kim ne derse desin, şeytan nasıl bir vesvese verirse versin, o görmüş ve buna şahit olmuştur. Kim onu başka tarafa döndürebilir, çevirebilir? Ama eğer buna şahit olmadıysa, sadece bir bilgi olarak bunu bildiyse, bu iman değildir. Şahit olmayana kadar, görmeyene kadar, anlamayana kadar, bunu tatmayana kadar iman etmiş olmuyor. Dolayısıyla sadece o bir bilgidir, bir bilgi olmuştur onda. İmana dönüşmediği için, ahlaka da dönüşmez, amele de dönüşmez. Şeytanın verdiği bir vesileseyle darmadağın olur, Rabbi hakkında suizanda bulunur. Bir de bakar ki Allah'ın gazabına uğramış, lanetlenmiş, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıştır. Neden dolayı? İman etmediğinden dolayı, şahit olmadığından dolayı, şehadet etmediğinden dolayı Rabbini <gülüyor> el efal husnasından dolayısıyla el esma husnasından tanımadığı, tanımadığından dolayıdır bu. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismiyle okumak, Allah'ın efalini okumaktır. Ayetlerini okumaktır. Her şey bir ayet. Yer bir ayet. Gök ayet. Ayet olmayan hiçbir şey yoktur. İnsan bir ayet. Her bir varlık tek tek bir ayet. Allah'ın kudretini rahmetini, güzelliğini gösteren, yaratmasını gösteren, ikramını, halıklığını gösteren bir ayet. Ayetlere şahit olması gerekir. Allah'ın işi nasıl yaptığına şahit olması gerekir. Bütün varlığı bir ayet olarak, Allah'ın kitabı olarak her biri tek tek bir ayet olarak okuyunca, bir de insan kitabını, her bir halini, tavrını, hata düşüncesini, fikrini, azasını, işlerini bir ayet olarak okuyunca Rabbini anlamış olur, tanımış olur, kendi üzerinden tadınca anlamış olur, iman etmiş olur. Tabumen iman iman değildir. O sadece bir bilgi, sadece bir zandır. Zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu Allah-ı Ekrem'de. Zan başka şey, iman başka şeydir. Zan öyle zannetmek, öyle düşünmek, öyle anlamak. Evet, zan. İlim de eğer imana dönüşmemişse, hakikate dönüşmemişse, yakîne dönüşmemişse, o sadece bir zamdır. Yakin olabilmesi için evet, şahadet gerekir. Rabbine şahadet gerekir. Rabbinin ef'arına, esmasına şehadet gerekir ki her ayetine şehadet edebilelim, şahit olabilelim. Yani Rabbinin Ef'arını tatması gerekir, esmasını kendinde tatması gerekir, şahit olması gerekir ki iman etmiş olalım. Dolayısıyla her bir ayete, Allah'ın söylediği her bir ayete tek tek iman etmiş, yakın sahibi olmuş olalım. Yoksa bir bilgi olarak bilgimiz evet, zandan ibaret olur bilgi, imana dönüşmeyince o iman zandır ve zan iman değildir. Sadece yaptığımız fiillerimizde, amelimizde hatta Allah'ın rızasını gözeterek cenneti isteyerek yaptığımız amellerimizde adetten, taklitten ibaret kalır. Aşksız, muhabbetsiz olur. Namaz kılarız, huzurda duramayız. Aklımız, fikrimiz başka yerlerde dolaşır. Huşu içinde Rabbimizin huzurunda olduğumuzu tadarak, Rabbimizle baş başa olduğumuzu tadarak kıldığımız namaz miraçtır. Namazdır. Yoksa namazı taklit olmuş olur. Bunun için de gerekli olan evet imandır. Rabbimize imandır. Rabbimizi sevmektir. Her şeyden çok, canımızdan çok. Sevip aşık olmaktır. Yoksa imanımız taklidi olur. Bunun içinde her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Öyle buyuruyor diye ayet-i kerimede. Nerede olursanız olun ister üç kişi olun, ister 5 kişi olun, ister daha az olun. İster daha çok olun, ister tek başınızda olun. O sizinle beraberdir. Allah sizinle beraberdir. Sizinle beraberdir. Gönlünüze tecelli ediyor. Gönlünüze vahiy ediyor. Efaliyle size muamelede bulunuyor. Kendine davet ediyor. <gülüyor> Eğer bu ayete iman ettiysek, huzurda olduğumuzu bir an bile unutamayız. Nerede olursak olalım, mutlaka O'nun huzurunda olduğumuzu ne yaparsak yapalım, mutlaka Rabbimizin bizim üzerimizde şahit olduğunu, bununla beraber bizi gördüğünü, işittiğini, gönlümüze Vahyedim. Hakkı, hakikati de bize öğrettiğini biliyoruz, bilmemiz gerekir. Bizim de Allah'a cevap olarak, rahmetine cevap olarak, ikramına cevap olarak, yakınlığına cevap olarak, seni seviyorum demesine, kazanmanı istiyorum demesine karşılık olarak, ben de seni seviyorum, senin sevdiğin gibi yapıyorum ya Rabbi dememiz, diyebilmemiz gerekir. Ki mümin olmuş olalım, Müslüman olmuş olalım, Rabbimize teslim olmuş olalım. Teslimiyet deyince, neye teslimiyet? Elbette ki Allah'a teslimiyet. Allah'ın el efalül hüsnasına, muamelesine teslimiyet. O nasıl emretmişse, neyi nasıl yap diyorsa, bize verdiği esmasıyla, bize verdiği güçle, kuvvetle, iradeyle, ilimle bununla beraber bize yaptığı ile onun emrettiği, sevdiği gibi evet, yapmaya çalışmamız lazım ki, evet, kul olmuş olalım, Rabbimizle, Rabbimizin tecellisiyle muhatap olmuş olalım. Kul bunu yapmaya çalışınca ne olur? Bir adım atmış olur. Bir adım. Rabbine şahit olmuştur, efaline şahit olmuştur, Rabbini efalinden tanımıştır ve her bir fiilin mutlaka bir isminden tecelli ettiğini anlamış ve buna iman etmiştir. Yani bir yerde ikram gördüyse o ikram onun efaliyle tecelli ediyor, fiiliyle tecelli ediyor ama bir isminden, kerim isminden Vehhab isminden, Rezak isminden tecelli ediyor. Dolayısıyla Allah'ın bir ismiyle muhatap olmuştur. Ve bu her anda her bir kul için bu böyledir. Kul buna şahit olunca evet, bir de Allah onu kendi isimlerine şahit kılar. Nerede şahit kılıyor? Kendisinde, kendi üzerinde. Gönlünde. Kul bir de bakar ki onun gönlündeki ikram, Kerim olma ismi artmış, büyümüş. Elbette ki bütün isimler Allah'ın zatından tecelli ettiği için hepsi aşktan ve muhabbetten tecelli ediyor. Allah, Allah onun gönlüne öyle bir tecelliyle tecelli etmiş ki Allah'ın kerimliğini seviyor. Dolayısıyla Allah'ı seviyor. Her bir ismi sevdiğinde, her bir efali sevdiğinde Allah'ın ismini seviyor, Allah'ın zatını seviyor. Onun gönlünde o aşka, muhabbete dönüşüyor. Allah bunu ona tattırıyor. O da bunu tadarak şahit oluyor. Rabbinin isimlerini, güzelliğini tadarak şahit oluyor. Bu tatma kemale erince, kamil olunca ne olur? Kamil olunca bir perde daha aralanır. Rabbinin cemaline şahit oluyor. Allah onu cemaline şahit oluyor. Çünkü Allah Kulü üzerinde kendini seviyor. Kendi isimlerini seviyor. Kendi tecellisini seviyor. Allah tecelli etmiştir. Allah'ın isimleri kulda tecelli etmiştir. En kamil manada nasıl görünür? Elbette ki en kamil manada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde tecelli etmiş, görülmüştür. Sen azim bir ahlak üzeresin buyurdu Resulullah Efendimiz'e. Azim bir ahlaka, Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecellisine sahip olmuş demektir. Allah bunu ona ikram etmiş demektir. Onun cemaline şahit olacak olan da yine o Allah'ın isimleriyle azim bir ahlaka sahip olmuş. Allah'ın tecellisiyle aşktan, muhabbetten, Allah'ın isimlerinin güzelliğinden ibaret bir kul olduğu içindir bu. Yolculuk böyle yapılıyor. Onun için vuslat yolculuğu bunun içindir. Allah'ın isimleriyle isimlenmek için en güzel ahlaka sahip olmak içindir. Yolculuk, manevi yolculuk. Hazreti insan olup, meleklerin secde ettiği varlık olmak içindir. Allah'ın bizi yarattığı, o fıtrat üzere, evet, tertemiz olmak içindir. Nefis teskesi bunun içindir. Aşkı, muhabbeti kazanmak içindir. <gülüyor> Sonuç itibariyle, Aşk olmak içindir. Onun için yolculuk, aşk yolculuğudur. Aşka yolculuktur, aşkla yolculuktur, aşkta yolculuktur. Sonuç itibariyle, ustad kapısı da aşk kapısıdır. Aşktan başka kapı yok. Varacağı yer, mahşukunun huzurudur. Elbette ki herkes kendi tercihini kendisi yapar ama her bir insan maşukunu, Rabbini ister. Bilse de bilmese de istiyor. Fıtratı öyle, o kul olarak, abd olarak, aşık olarak yaratılmış. Onun için aşktan başka hiçbir şey onu mutmain etmez. Mahşukunu zikretmekten başka hiçbir şey onu mutmain etmez. Ama Rabbini, Mahşukunu zikredince, hatırlayınca, zikir hatırlamak demektir aynı zamanda, Mahşukunu hatırlayınca, kim olduğunu hatırlayınca, nereden geldiğini hatırlayınca, Rabbinden geldiğini hatırlayınca, Rabbine Rabbine varan Yola girince, Rabbine varmak için çaba gayret sarf edip cehdet edince, çaba gayret sarf edince, mutmain olur. itminan bulur, aradığım budur, der ve Rabbine koşar. Ayrıldığı, özlemini çektiği, hasret kaldığı, evet, maşukuna koşar o zaman mutmai'ndir. Mutmai'n, emin olmak demektir. Emin bir yoldadır. Kendisine karşı emindir. Emindir ki Rabbini istiyor. İman etmiştir, emindir. Emindir ki her şeyi, canını Rabbine kurban edebilecek bir imana sahiptir. Aşka, muhabbete sahiptir. Emindir. Dolayısıyla kalbi, gönlü, mutmaiğindir. Yürürken, Rabbine giderken, maşukuna giderken, hiçbir engel tanımadığını, tanımayacağından emindir. Çünkü her şeyi kurban edebilecek bir hale, bir gönüle, bir aşka, bir muhabbete, bir imana sahiptir. Yoksa mutmaiğin olmaz. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Belki yapamam. Belki edemem. Belki gücüm yetmez. Belki ters dönerim. Döneceğin başka bir yer mi var? İnsanın dönebileceği başka bir yer mi var? Belki gitmekten, belki vazgeçerim. Belki cayarım. Vazgeçsen ne kazanırsın? Vazgeçsen Rabbini kaybediyorsun, kendini kaybediyorsun. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce şeytanın verdiği bir vesvesedir. Mümin, Asla şüphe, imanından şüphe duymaz. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, Şekle iman olmaz. Şüpheyle iman olmaz. Şüpheyle iman bir arada bulunmaz. Şüphe imanı bozar. <gülüyor> Bu da onun hali üzerinde görünür. Gönlünde görünür. Dolayısıyla hali üzerinde görünür. Dilinde görünür. Belki yaparım, belki yapamam, belki gücüm yetmez. Yetmez. Ne demek? Nasıl yani? Yani nasıl? Seni yaratan, Rabbinden seni geri çevirecek, vazgeçirecek ne vardır? Ne olabilir? Ya da onun için yapamayacağı ne olabilir? Bütün varlığın ona ait değil mi? Böyle iman etmedik mi? O dilemeden hiçbir şeyin olmayacağına iman etmedik mi? varlığımızın, canımızın O'na ait olduğuna iman etmedik mi? O'nun her an bizim için bir tecellide olduğuna, her an bizimle birebir teke tek muhatap olduğuna, her an bir muamelede bulunup rahmetiyle tecelli edip, hadi kulum gel dediğine iman etmedik mi? Her şeyimizi, O'na borçlu olduğumuzu, her anda ikramı yapanın O olduğuna iman etmedik mi? O dilemeden hiçbir şeyin olmayacağını, hiç kimsenin hiçbir şeyi dilemeyeceğine iman etmedik mi? Eğer sadece imanımız zandan ibaretse iman etmemişiz, hayır deriz. Ben kendim için hayır olanı daha iyi biliyorum, onun için... Herkes bir güce, bir kuvvete sahiptir. Allah istese de istemese de insanlar böyle yanlış yapar. Müsaade etse de etmese de bunu böyle yapabilir. Bana haksızlık edebilir, bana zulm edebilir. Şu işi şöyle yapabilir, bu işi böyle yapabilir. Rızkımı kesebilir, öldürebilir. Ne bileyim, her ne olursa olsun diyorsa, diyebiliyorsa bunu, düşünebiliyorsa... Bu nasıl imandır? Bu nasıl Allah'a imandır? Bu Allah'ı nasıl bilmektir? Nasıl tanımaktır? Mülkün malikini, melikine nasıl iman etmektir? Nasıl maliki din demektir? Nasıldır? Nasıl imandır? Efaline şahit olmadığımız için sadece bir bilgi olarak bir zan olarak Bizde de mevcut olduğu için, imana dönüşmediği için böyle düşünüyoruz. Ama her anda Allah ile muhatap olduğumuza şahit olursak Rabbimize teslim oluruz. Onun her anda bir şeyinde olduğuna şahit olursak ona teslim oluruz. Her anda bizim için bir efalde, bir tecellide olduğuna şahit olursak ona teslim oluruz. Rabbim Allah'tır deriz ve teslim oluruz. Onun için Allah'a et-i öyle buyurdu. Rabbi İbrahim'e teslim ol dedi. O da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Ne diyoruz? Alemlerin Rabbine teslim oldum. Allah bize teslim ol diyor. Rabbine teslim ol. Teslim olmak Müslüman olmaktır. Teslim olmayan Müslüman olmuş olur mu? Teslim olmayan, teslim olmamıştır, Müslüman olmamıştır. İstediği kadar kendine Müslüman desin, ben Müslümanım desin. Ben Müslümanım ama teslim olmuyorum. Ben Müslümanım ama itiraz ediyorum. Ama dedikse zaten peşinden küfür gelir, peşinden şirk gelir, peşinden nifak gelir, peşinden kibir gelir. Kendimize soracağız. Nefsimize soracağız. Sen, seni yaratan Rabbine teslim oluyor musun? Rahman ve Rahim olan Rabbine teslim oluyor musun? Ona güveniyor musun? Onun rahmetine güveniyor musun? Onun kerimliğine, rezaklığına güveniyor musun? Onun vehaplığına karşılıksız hibe edeceğine güveniyor musun? O'nun aziz oluşuna, bütün şerefin O'na ait oluşuna güveniyor musun, emin misin bundan? Şerefini O'ndan alıyor musun? Yoksa şerefi insanlarda, malda, mülkte, makamda mı arıyorsun? Arıyorsan sen neyin kulusun? kimin kulusun? Allah'a kul olmadığın kesindir. Nefse kul olmuş oluyoruz, şeytana kul olmuş oluyoruz. İnsanların şöyle ya da böyle demesine, bizi övmesine kul olmuş oluyoruz. İnsan kul olarak yaratılmış, kul olur. Ya Allah'a kul olur ya da birilerine, bir şeylere, nefsine, şeytana kul olur. İnsan kime kul olduğuna bakınca Rabbini tanır. Kime, neye, Rabbim dediğini anlar. Yoksa biz Allah'ı biliyoruz. Onun için biz kuluz, Allah'ın kuluyuz, Allah'ı kabul ediyorum. Demekle kul olmuş olmuyor. Allah bizi kendisine kul olalım, olalım diye yaratmış. Onun için buyurmuştu ayet-i kerimede, Senden önce hiçbir Resul yoktur ki onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyet vermiş olalım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın, sadece yalnız bana avd olun. Yaratılışın gayesi budur, bütün peygamberlerin gönderiliş, gönderiliş sebebi budur, bütün kitapların indiriliş sebebi budur. Sadece Allah'a abdolmak ve O'na hiçbir şeyi şirk koşmadan iman etmek. Rabbim Allah'tır demek. Allah'tan başka tarafa dönmemek. Rabbine güvenmek, tevekkül etmek. Rabbini tanımak, O'na şahit olmak. Şahit olup, iman edip, aşık olmak. O'na yürümek, O'nun güzelliğiyle güzel olmak yakın olmak, yaklaşmak, koşmak, yaklaştıkça isimlerinin tecellisine mazhar olmak, onun evet, güzelliğinin tecellisiyle güzel olmak, ona ayna olmak, halife olmak, kuluna bakınca Allah'ın kendi güzelliğine şahit olması gerekir. İşte kul budur. Allah'ı Allah'ın güzelliğine şahit kılan ayna kul, hazreti insan. Allah'ın sevdiği aşık maşuk olmuştur. Aşıkın maşuğu maşuğun da evet, aşığıdır. Aşık da maşuk, maşuk da aşıktır. O, O'na seni seviyorum diyor, O, O'na seni seviyorum diyor. Aşık maşukuna, O'nunla seni seviyorum demesi, Gerçek Kulluktur Her zerresine Allah'ın isimlerinin Güzelliğinin aşkının muhabbetinin Tecellisiyle Buna şahit olarak Onunla Rabbine seni seviyorum demesi Gerçek Sözdür Gerçek aşk Gerçek muhabbettir Allah bizi Allah'ın Efalini tecellisine şahit olanlardan eylesin. Rabbini efalinden, kendisine olan muamelesinden tanıyanlardan eylesin. Buna şahit olanlardan eylesin. Efalinden, fiillerinden, muamelesinden hangi isminin tecellisi olduğunu anlayıp ismine şahit olanlardan eylesin o isimle, o ismin güzelliğiyle isimlenen kullarından, o azim ahlaka kavşanlardan eylesin. Perdeleri aralayıp, efalın, el-esma'ul husnanın sahibine, varanlardan, kavşanlardan eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.